Haldun Dostoğlu ile Haftanın Sergisi 94.9 Açık Radyo Açık Dergi programının içerisindeki Haftanın Sergisi köşesindeyiz. Hoş geldiniz Haldun Bey. Merhaba Eraslan Bey. Yayınımızın başında da dinleyicilerimize aktarmıştık. Haftanın sergisinde İstanbul Plastik Sanatlar Dünyası'nda olan biteni maalesef konuşamıyoruz bu akşam. Başka bir mesele konuşmak. Boydunumuzun borcu hazır sizi de bulmuşken. Ressam Ömer Uluç bugün ar aramızdan ayrıldı. Sizin ağzınızdan Ömer Uluç'u dinleyeceğiz. Öncelikli olarak başınız sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Teşekkürler ee, bu konuya da <gülüyor> fırsat verdiğiniz için. Teşekkürler. Bir şeyi düzelterek başlamak Buyurun. istiyorum sizin yayınınızın başında e, anons ederken ki önceden de öyleydi hata yapmadınız e, Ömer Bey'in cenazesi Cumartesi günü Teşvikiye Camii'nden kalkacak diye anons ettiniz evet. ki doğruydu ama sonradan bir program değişmiş bu Bebek Camii'ne alınmış. Tamam. Dolayısıyla onu burada isterseniz başında dinleyicilerimize duyurmakta yani fayda var. Yani cami Teşvikiye Camii değil Bebek Camii. Cami değil Cumartesi günü Bebek Camii diye son bir bilgi geldi diye. Eğer e, tekrar bir aksilik olmazsa öyle gözüküyor evet. şu anda. Halim Bey ben ressam diyerek başladım söze ama bu ressam sözcüğü yeterince açıklamıyor Ömer Ulucu sanırım neler söyleyeceksiniz? İnşaat mühendisi <gülüyor> <gülüyor> Aslında biliyorsunuz siz de anons ettiniz. Evet. Ee, okuduğu meslek e, inşaat mühendisi ama e, ressamlık... Önce başka meslek okuyan tek ressam da değil. Dünyada çok örnekleri var. Türkiye'de de var. Mimarlık okuyan, ekonomi, oku, ekonomi doktorası yapan ressamlarımız da var. Ömer Uluç, e, ressam bir sanatçı. Üstünde tam bir, bir, total bir sanatçı kişiliği, bir figür, bir bir estet. Bir e, estet ne kadar oturur bilmiyorum. Hani kendisini görsek şu anda aramızda otursa. Ömer Bey bu mu estet diye siz benimle <gülüyor> dalga geçebilirsiniz ama işte o dünyanın insanı aslında hakikaten sanat dünyasının çok nevi şahsına münhasır diye birçok e, dillerimize pelesenk olmuş bir laf vardır ya çok da hani sık kullanmamak gerekir bu lafı e, lafın içeriğini zedelememek için Ömer Bey biraz öyle bir insan hakikaten nevi şahsına münhasır bir insan. Böyle bir insanı kaybetmiş olması sanat dünyasının önemli bir kayıp diye düşünüyorum. Ömer Bey'i bence önemli yapan denlerden bir tanesi buradan hareketle. Hani yine bir şahsına minhasırlığından hareketle. Ee, siz de programınızın girişinde söz ettiniz. Hani işte New York'ta okuyor. Evet. E, gidiyor geliyor inşaat mühendisinden sonra. E, muhtelif şirketlerde çalışıyor. İşte Nijerya var, Nijer... Meksika var, Amerika var, Londra var, Paris var. İşte dönüyor burada. dolaşıyor geliyor ve Türkiye'de. İşte Nuri İyem'in Tavan Arası Ressam Grubu ile resim dünyasına bir, bir dalıyor. Dalış o dalış. Ondan sonra da çıkamıyor. O günden bugüne e, işte 1931 doğumlu olduğuna göre 79 yaşında olduğunu anlıyoruz. Evet. 79 yaşına kadar hatta son birkaç ay öncesine kadar yani biliyorum ben atölyesinde ziyaret etmiştim bir vesileyle öyle bir şansım da oldu. E, sanatını ve kendini bu çok önemli bir şey genç tutabilen bir insandı. ...hani ben artık yaşlandım, kıyıma çekileyim, dönelim, öpeyim, biraz daha az risk alayım demeyi hiçbir zaman düşünmedi. Daima risk almayı sevdi. Seven bir sanatçıydı. Ee, tabi bu riskleri her zaman olumlu olmayabilir ama onları da göze alarak, o cesareti de kendinde taşıyarak... ...farklı malzemeler, farklı medyumlar, farklı ortamlar, farklı yabatlar, farklı işler, resmin ötesinde işler... Ee, yapmayı seven deneyen kendisinde bu tazeliği hep e, zinde tutan bir tarafı vardı ki Ömer Uluç önemli yapan noktalardan birisi bu diye düşünüyorum bir ikinci hususta iki tane önemli husus var zaten ee, hani ben size 200 metreden Ömer Uluç'un yaptığı bir şeyi göstersem siz hemen Ömer Uluç dersiniz bu önemli bir şey yani insanın kendi üslubunu kendi ikonografisini yaratabilmesi e, imza sahibi olması imza sahibi olması önemli bir şey Dolayısıyla Ömer Uluç hakikaten kendi stilini, kendi özgünlüğünü yaratmış bir ressamdır. Bunu seversiniz, sevmezsiniz. Bir sürü e, sanat dünyası insan var. hani Herkes de Ömer Uluç hayranı olmayabilir ama şunu teslim eder herkes. Bakar bakmaz bu Ömer Uluç e, diyebilirler. Yaptığı iş resim de olsa, resim olmasa da, heykel de olsa, başka bir şey de olsa. E, Ömer Uluç kendi dilini, üslubunu, ikonografisini yaratmış e, Bu dünyada da çok sık rastlanan bir durum değildir. Öyle bir sanatçıdır. Evet. Bu dediğinize şunu eklemek mümkün mü? Bu benim kendi gözlemim. Evet. Gördüğünüzde işi, eseri gördüğünüzde evet Ömer Uluç eseridir diyorsunuz. Ama aynı zamanda her seferinde de şaşırtan yani bir birbirinin aynı olmayan her seferinde de sizi şaşırtan işler yaptığını söyleyebiliriz değil mi? Tabii zaten önemli olan da bu. Çok önemli bir noktaya değindiniz. Yani insan bir şey bulur da onu da bütün... Ömrü boyunca 40-79 yaşına kadar aynı şeyi tekrar eder anlamına da gelmiyor. Yani daldan dala atlamış, tuvalin dışına çıkmış, tuvalin dışına, yüzeylerini değiştirmiş, malzemesini tamamen değiştirmiş, dilini değiştirmiş, tekniğini değiştirmiş. Farklı işli usluplarda, farklı tekniklerde şeyler yapmış. Sonra her şeyi bırakmış, oturmuş, heykel yapmış ama hala... Hala hepsinin altına hani bir çizgi çizip toplarsak, toplama yaparsak Ömer Uluç imzasını görebiliyoruz. Yani siz ekranda görseniz, camda görseniz, plexiglas bir şeyde görseniz Ömer Bey'in yaptığı. Hemen anlayabiliyorsunuz bunun Ömer Uluç'un elinden çıktığını hissedebiliyorsunuz. Bunu yaratmak zaten o sanatçının total dünyasındaki o kendi dilini, kendi estetik dilini, kendi ikonografisini yaratmakta başarılı olduğunu gösteriyor bize. Bu önemli bir şey. Ömer Uluç hem de bu malzemeleri kullanırken, bakın şu da çok önemli. Ben hani ilk söyledim ya genç tutabilmiş diye. Şimdi kariyerini oluşturmuş bir sanatçı için kendi kuşağı ki kendi kuşağı kimdir? İşte Adnan Çöker, Uğran Doğan Çay. Kendisinden bir yaş daha, bir kuşak daha genç ama yakın bir kuşak daha var. Ki sayıları daha fazla ee, yaşayanlardan. Emre Oluç, Mehmet Güleryüz, Komet, Alaaddin Aksoy, Neşe Erdok. Ee, birkaç kişi daha var belki falan. şimdi bunlar e, kendi dillerinde bunlar da yaratmış insanlar ama Ömer Uluç bunların yanında farkı e, kendi eseri kendi işini hepsi kariyerini oluşturmuş bir evet. sanatçı e, kariyerini oluşturmuş bir sanatçıdan ne beklersiniz kariyer var e, piyasada beğeni de var alınıyor satılıyor eserleri e, otur köşene resmini yap sat paranı kazan ve Hı. aynı resmi yap Aynı ya da olduysa. işte biraz evet. sağa çeviri sola çevirip evet. takla attı. Şimdi bunları yap e, yapmak yerine Ömer Uluç riske girmiş bir sanatçı. Yaptığı işi terk edip yani ondan pentür beklenirken tuval üzerine akrilik yağlı boya resim yapması beklenirken resmin kenarına bir e, o günler için aykırı sayılabilecek. Aykırı bir şey takıp önüne kontrol koyup yaslayıp kenarına bir plexiglas takıp plexiglasın arkasını boyayıp önünü ters çevirip şimdi biraz abartıyorum belki ama işte e, kendisiyle çok e, yani bunu söylemek hiç ayıp değil, dahi geçilirdi. ...işte tesisatçı mısın sen Ömer Bey ya Ömer abi diyenler de vardı. İşte bu tesisatçılarımızın hepimizin kullandığı bu borular vardı. Şimdi ya. söyleyecektim benim Şimdi gördüğüm o şeyden. o boruları alıp bir... onları evet. kıvırıp çıvırıp falan onları böyle tuvalin üzerine yapıştırıp... ...tuvalin önüne koyup bir şeyler deneyen bir insandı. Bu denemek aslında kariyerini oluşturmuş oluşturmuş bir sanatçı için gerçekten bir risk eğer Yani sizin kendi mesleğinizden de bilirsiniz, değil mi? Tiyatro dünyasında da bu böyledir Tabii eminim ki. ya da herhangi bir sanat alanında olumsuzluk sizin bir risk yani. varsa... Tabii. siz belli bir şekilde tanınıyorsanız ve biliniyorsanız ve sanat tarihi, sanat dünyası sizi öyle kabul ediyorsa, kabul ettiğinin dışında bir şey yaparak onu riske atmak istemeyebilirsiniz. Ne var be? Öyle birisi değildi. Onu tam tam aksine bunu riske atan yeni maceralara giren Yeni maceraların içinde e, gençlerle haşır neşir olup onların dünyasından beslenmeyi e, arzulayan ve bunu da becerebilen e, önemli bir sanatçıydı. Evet bu dediğinizi destekleyen belki de tırnak içinde tamamlayan bir başka mesele de aslında sizin söylediğiniz şeyle çok yakın bir şey. Ukalalık yapıyorsam lütfen affedin. 79 yaşında kaybettik ama sanatsal anlamda sadece sanatsal anlamda değil bir gezgin olarak da hayatına baktığımızda hiçbir zaman muhafazakar sanattaki muhafazakar eğilime düşmeyen her zaman kendi yaştaşlarından daha buna ileride demek lazım daha geride mi demek lazım yaş olarak bilmiyorum ama daha gençlerle yakın duran bu anlamda da sizin gibi sizin dediğiniz gibi risk alan bir sanatçıydı. Zaten önemli olan da bu yani gençlerle bir arada olmayı insan arzu edebilir. Şimdi bugün kariyer sahibi isim vermeyelim artık. Başka sanatçılar da var gençlerle sohbet etmeyi, çocukların gelip eserlerinin hakkında fikir yürütmesini hoşlanan. Ama kendi işine baktığınız zaman da risk hiç almayan, hala aynı düzende giden, temiz temiz çalışan sanatçılar da var. Biraz belki kritikal oluyor ama artık böyle bir günde de söylemeyeceksek ne zaman söyleyeceğiz evet. değil mi? Şimdi Emel Bey bu riske girebilen bir insandı. Yani şimdi e, gençlerle temas deyip de gençlere sadece fikir vermek, onlara anekdot anlatmaktan ibaret bir dünya değil. Onların gözüyle bugünü keşfetmeye çalışmak. Şimdi her yaşın her dönemin dinamikleri oluyor. Bugünün gençleriyle e, bundan 30 yıl öncesinin gençleri aynı şeyi düşünmüyorlar. Düşünmelerine de imkan yok. Teknoloji değişiyor, iletişim sistemi değişiyor, algılar değişiyor, dünyayı kavrayış değişiyor. Bunu yakalayabilmek için insanın kendini taze tutması lazım. Taze tutmanın bir yolu da taze insanlarla hakikaten dirsek temasında onları anlamaya çalışmak. Onlara bir şey öğretmek değil, onları anlamaya çalışmak önemli. Ömer Bey'in farkı bence buradaydı zaten. Bu e, Mesela son yıllarına kadar hep... Son aylarına kadar yani geçtiğimiz Biennale'de biliyorsunuz bir sergi yaptı. Evet. Biennale dediğimiz şurada Eylül. Eylül dediğinizde dört ay öncesi, dört ay öncesi Beylerbeyi Sarayı'nın tünelinde oldukça da şey bir gelişkin bir teknolojiyle daha doğrusu işte bu yeni teknolojilerle dijital baskılar kullanarak onları büyütüp üstlerine kolajlar yapıp falan. Şimdi bunları denemeye girişmesi bir insanın 79 yaşında ve üstelik de hasta olduğunu bilmez bildiği bildiği haliyle buna rağmen evet. bu denemeye girme bu risklere girmesi onun bir heyecanını gösteriyor ki bu bu heyecan pek de göz ardı edilebilir bir heyecan değil. Burada mesela ben bir para hırsı görmüyorum. Bu önemli bir şey şimdi kariyer sahibi insan hala son güne bilmem ne yapıyorsa hani şunu da diyebilir diyebilenler vardır. Yapalım, bunu da satalım, paraları kazan. Böyle bir derdi olduğunu hiç zannetmem. Onun derdi günü yakalamaktı. Ee, günün dinamine Dinamiğinde Ömer Uluç'un da var olduğu o günün e, nabzını tutanlardan biri olduğunu hissetmesi, kendisinin de hissetmesi. Onu mutlu ediyordu diye düşünüyorum. Yani daha gençlerle olan ilişkisinde de şunu çok özet söyleyebiliriz galiba. İstisnai bir model olarak karşımıza çıkıyor. Hocanın neredeyse ilklerden biri dediği de yaptığı da bir galiba Ömer Uluç bünyesinde. evet. Peki Halcım Bey, Çok güzel söylediniz. aslında güzel bir şeye noktaya değindiniz. Aslında Ömer Uluç mesela şöyle bir şey de var, bir İstanbullu biliyorsunuz belki. Şimdi sanatçı sanat metropollerde üretilir, metropollerde tüketilir. Hani o bir fantazidir Anadolu'ya sanat götürmek ve Anadolu'ya sanat götürülür, ihrac edilir. Ama orada sanat üretilmez. Şimdi Ömer Uluç İstanbul'da bir sanatçı. Bu önemli bir şey. İstanbul'da büyümüş ve Robert Koleş falan filan. Evet. Entelektüel durumunda Batı resim tarihini çok iyi bilen birisi. Ki benim paylaştığım Ömer Uluç'u e, tan öğrendiğim noktalardan biri de bu. E, İstanbul'un meyhane hayatını çok iyi bilen birisi. Tabii kuşağı itibariyle de eski meyhaneleri kullananlar sadece sanatçılar şey eski meyhaneleri kullanan sanatçılar sadece ressamlardan oluşmuyor. O ayrım şimdi var. Ressamlar bir yerde, müzisyenler bir yerde, tiyatrocular bir yerde, edebiyatçılar, yazarlar, edebiyatçılar. Başka bir ve... yer. O dönemlerde biz Ömer Uluç'tan ya da onun yaşıtlarından siz de dinlemiştinizdir. Dinlediğimiz hikayelerde bunların hepsi aynı meyhanelerde içiyorlar. Peki. Dolayısıyla bir edebiyatçı ile bir ressamın, bir müzisyenin, bir tiyatrocunun aynı masada E, muhabbet etmesi her birinin kendi yaptığı işin içeriğini zenginleştiriyor. Bu aslında benim değil bir başka sanatta eleştirmenin tespitiydi. E, Turgay Göneş İzmirli. Hı hı. Ben bunu dinlediğim zaman çok hak verdiğim bir şeydi. Mesela Türk resminde içerik, içerik dediğiniz şey, content içerik bu kuşakta çok daha zengin. Çünkü her biri hem edebiyattan, hem müzikten, hem tiyatrodan haberdar. Biliyorlar. Bu, iş, bu ayrım bugünlerde Artık ressam resmini yapıyor. Yanındaki kendi oda arkadaşı diyelim müzisyenin ne yaptığından bir haber olabiliyor. Olmayan da vardır tabii de olabiliyor. Ya da bir şehirde <gülüyor> dünya kadar tiyatro sahneye konuyor. Dünya kadar konser oluyor artık değil mi? İstanbul öyle eskisi gibi de değil. Hangimiz hang... ne kadarından haberdarız? Şimdi o... O kuşak Ömer Bey'e dönelim tekrar. O kuşakın şanslı tarafı buydu belki. Herkes her şeyden haberdardı. Yeni çıkan şairin şiirlerini herkes okuyordu ki Ömer Bey'in çok şair dostları vardır. Özdemir Asaf, Turgut Uyar, bütün ikinci yeşi, ikinci yeni kuşa çok yakın. Dolayısıyla bir edebiyatla beslenmişliği var. Hemiz Hüseyenler, Keza İlhan Mimaroğlu New York'taki vesaire çok yakın olduğunu biliyorum. Ressam dostları doğal olarak var. Dolayısıyla total bir bir estet bir dünya yaratabiliyorlar bu insanlar kendilerine Ömer Bey de öyle bugünler için belki zor olan konulardan biri de buydu şimdi daldan dala atlamış gibi olduk ama ya e, herhalde ne dediniz. demek istediğim anlaşılmış elbette düşünüyorum elbette hemen küçük bir ilave bu toplantılarla ilgili olarak Ömer Uluc ile birlikte Samir Ifat da Anadım sayenizde konuyu buraya getirdiğiniz için. Sami Hrifa'nın bugün ölüm yıl dönümü. Hayır değil sadece çok denk ha. geldi anlattığınız şeylerle öyle bir yerden e, bir şey diyor ve bu arada ilk sen uyardı Özdemir Asaf'ın ölüm yıl dönümümüş aynı Nereden zamanda. Nereye? Zaten Ocak ayı Hazan mevsimi gibi pek Hazan hani sonbahardır derler ama bu Ocak çok kötü geldi gerçekten üst üste bir bir ardına maalesef e, kültür dünyasından çok kayıplarımızın olduğu. Hatta bugün sabah Cürali konuşuyorduk Cumhuriyet gazetesinden. toplantıda öğrenmiş ve bağırdım diyor yeter artık diye yani Ömer Bey'in ve vefatını öğrenince çok üst üste gelen bir durum oldu böyle bir dönem yaşıyoruz inşallah bunun da sonu olsun da daha da son fazla olsun. yakın zamanda bir kayıpla karşılaşmayalım tekrar başınız sağ olsun Halim Bey tüm sanat camiasının ve Bir bilgiyi tekrar düzelterek noktalayalım. Ömer Uluç'un cenazesi Bebek Camii'nde ölen amasına müteakiben kaldırılacak, toprağa verilecek. Halil Dostoğlu ile haftanın sergisi.